Üstazımız, merhum, İsmail bin Mahfuz rahimahullah'ın vasiyetidir. Bismillahirrahmanirrahim. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Vel'aqibetu lil mutteqin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin. Hayril beriyeti ve ala alihi ve sahbihi min afdali salavati ve eşrafi teslimati ve ezket tahiyyati varıduanullahı teala aleyhim ecmaîn Bundan sonra malum olduğu üzere her doğan ölür, yapılan her bina yıkılır. Dünyanın akıbeti ölümdür. Ölüm Allah Teala'nın hükmüdür. Şahsen ben fakir, işkenceli hayatla yani izzet içinde zillet, zillet içinde izzetle bugüne kadar yaşadım. Takdirim böyle idi. Ona razıyım. İlmi çalışmayı tercih ettim. Ehli sünnet ve'l cemaat'in itikadı üzere tevatür ve senetle günümüze ulaşan yoldan başka hiçbir zümrenin adamı olmadım. Bütün amaçlarımı uhrevi alemine bağladım. Rızayı Bari'den başka hiçbir amacım hasretim kalmamıştır. Aile fertlerinin hepsinden razıyım. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gerek sekarattan, ölüm ve kabir azabından, haşir, neşir, sırat köprüsü, mizan ve hesaptan, mahşer, cennet ve cehennemden ve gerekse her ne haber verdiyse cümlesi haktır. Binaen aleyh Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem her ne getirdiyse, söylediyse, yaptıysa cümlesi hak ve gerçektir. Cümlesinin doğru olduğuna inandım. Mevcut olan cemaati şahit kılmaktayım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Değişime bütün dünyayı şahit ederim. Madem ki ölüm vardır ve haktır, Allah Azze ve Celle'nin emru fermanı iledir, öyleyse vasiyetim şudur. Cümle-iyalim Erkek evlatlarım Ehl-i sünnet ve cemaatın itikadı üzere tasihi itikat edersiniz. Mümkün mertebede beş vakit namazınızı tadili erkan üzere cemaatle kılarsınız. Birbirinizi seversiniz. İnsi ve cinni şeytanları aranıza sokmazsınız. Gerek dua ve fatihalardan gerekse Kur'an'ı hakimden bana hediye gönderip beni sevindirmelisiniz. Kendilerine ilim icazesi verdiğim zevatlar, aziz kardeşlerim, benden sonra birbirinizi sevgi ve samimiyetle kucaklamalısınız. En azından birbirinize dua etmelisiniz. Birbirinizin hatalarını, kusurlarını araştırmamalısınız ve özellikle birbirinizi eleştirmemelisiniz. Devlet ve millete karşı meydan okumamalısınız, mücadeleden sakınmalısınız. Bana yaptığınız gibi birbirinize hürmet göstermenizi tavsiye ederim. Bu sözüme riayet etmiş olursanız, ve iznillahü Teala hizmete muvaffak olur, ulema zümresine girmiş, din, millet, devlet ve vatanımıza hayırlı hizmet etmeye muvaffak olmuş olursunuz. Bana gönül bağlayan aziz dostlarım, kardeşlerim, icaze alan zevat, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin mirasçısıdır. Nitekim, El-Ulema'u verathetü'l-Enbiya'i Takvayı iltizam eden ulema, Enbiya'nın mirasçılarıdır, diye buyurulmaktadır. İcaze alan alim, İslam dinini ve takvayı tercih ettiyse, allah Teala'nın rızasının kapısını çalmıştır demektir. Bundan böyle, kendilerine hizmet, Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, ashab, tabi'in ve ardınca giden ulemaya hizmettir. Aynı zamanda takvayı iltizam etmeleri, amaçlarını sadece ahirete bağlamaları sebebiyle mahlukun kalplerine kendileri için sevgi iner. Nitekim Allah Teala Seyece'alü <Sessizlik> lehumurrahmanü vudda Çok esirgeyici Allah, kendilerine gönüllerde bir sevgiyi verecektir diye buyurmaktadır. Bana gönül bağlayan bütün dost ahbaplarıma, bütün akrabalarıma dua kitabındaki duaları, sevgi bağının dualarını, tadili erkan üzere namaz kılmalarını, sonrasındaki namaz tesbihlerine titizlikle devam etmelerini tavsiye ederim. 7 Ocak 2000'den itibaren Kadiri Meşayihinden Şeyh Muhammed Masum'a ahdimi tazeleyip kendisini kabul ettiğimi ilan etmekteyim. Evlat ve bütün dostlarıma kadir ve kıymetini bilmelerini tavsiye ederim. Zira bu şiddetle arzum idi. Dayım Şeyh Muhammed Ma'sum cenazemde hazır bulunursa veya hut yetişirse ne emrederse ben de onu kabul etmişim, vasiyet etmişim. Siz de onu kabul edin. Allah Teala ümmetin başında şeyh baba gibi zevatları eksik etmesin. Ona hürmet göstermeli, saygıyla değer vermelisiniz. Böylece kesin olarak seyyid bilinen ehlibeytin Beytin ve her takva sahibi ulemanın ümmet için nimet olduğunu unutmamalısınız. Hasılı tasihi itikat şartıyla 1. tadile erkanla mümkünse cemaatle namaz kılmayı 2. Boş vakitlerde Kur'an tilaveti zikir ve salavatla meşgul olmayı Üç, usluyu da, gevezeyi de La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen her Müslümanı takva sahibi alimleri saygıyla sairleri şefkatle kucaklamayı. Dört, mümkün mertebede doğru söz söylemeyi. Beş, muamelede de dürüstlüğü adet edindim. Her Müslümana da bunu tavsiye ederim. Bildiğim kadarıyla Kimseye borçlu değilim. Ancak evvelen ve bizzat aile fertlerime, bana gönül bağlayanlara, sonra dostlarıma borçluyum. Zaten bu borç ödenemez. Benden bu borcu Allah azze ve celle sizlere ödesin. Size mükafatlar versin. Vasiyetimi şu üç hadisle tamamlayayım. 1- İbn Ömer radıyallahu taala anhuma'nın hadisinde Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. İnnelillahi taala ibadan ihtassuhum bi nasi, yafza'un nasu ileyhim fi hawaicihim ulaikal aminun min azabillah. Gerçekte Allah taala bazı kullarını insanların ihtiyaçlarının giderilmesine hasseten sebep kılmıştır ihtiyaçlarının giderilmesi için insanlar kendilerine sığınırlar. Onlar Allah Teala'nın azabından emin olanların ta kendileridir. Hadis şârihleri ulemamız rahimehumullah yefzaun nasu ileyhim ihtiyaçlarının giderilmesi için insanlar kendilerine sığınırlar cümlesine şöyle mana verdiler. Yani onlardan medet beklerler. Allah azze ve celle onları Lillahi teala ibadan bazı kullarını diye dini ve dünyevi nimetlerin ehline ulaştırılması için zatına izafe etmiştir. Belirtmiştir, tekleştirmiştir ve kendisinden halife ve vekil kılmıştır. Yegane Allah için muhtaçlar faydalansınlar diye. Hakiki veli nimet olan Allah azze ve Celle'nin şükrü vacip olduğu gibi Sebep kıldığı zevatlara da teşekkür vaciptir. Aynı zamanda nimetin muhtaçlara ulaşmasında vasıta kılınan zevatlara da nimeti ehline ulaştırmalarından ibaret şükür vaciptir. Ehli de nimeti talep edenlerdir, sığınanlardır. İş bu, değişmez bir nizam ve sünnetullah'tır. Bununla nimet kendisi korunur ve şükürle de ziyadeleşir. 2- İbnu Ömer radıyallahu taala anhuma'nın hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. İnnelillahi bana'ine min halqihi yuhyihim fi afiyetin ve iza tawaffahum ila cennetihi ulaika'llezina ymurru alayhim'l fitanu kaqta'il Gerçekte Allah Teala'nın mahlukundan nimetleri ulaştırmaya tahsis ve tayin edilen kulları vardır. allah Teala onları bütün özelliğiyle afiyette yaşatır. Onları, ruhlarını ettiği zamanda da cennetine sevk eder. Onlar öyle kimselerdir ki, gecenin simsiyah karanlığı gibi fitneler üzerlerine gelip geçer. Ne bakarsın onlar, o fitneye girmekten, masiyeti işlemekten sapasağlam salim kalmaktadırlar. İcaze verdiğim zevatların bu taifeden olmaya çalışmalarını temenni ve tavsiye ederim. 3- Anil İrbadi ibn-i Sariyete radıyallahu ta'la anhu Kâle, salla bina rasulullahi zâte yevmin Thumme eqbel aleyna bi vecihi Fe veazana mev'izaten beligaten Zarafet minhal uyunu ve vecilet minhal kulûbu Fekâle raculun, ya rasulallahî كأن هذه موعظة مبدع فأوصنا فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم بمحتثات الأمور فَإِنَّ كُلَّ مُحْتَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ İrbad bin Sariye radıyallahu ta'ala anhu buyurur ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bize namaz kıldırdı. Sonra yüzüyle bize yöneldi. Akabinde gözlerin ondan aktığı, kalplerin ondan korktuğu çok açık öğütlerle bize öğüt verdi. Bir adam, ''Ya Resulallah!'' bu korkutucu açık öğütler, vedalaşan kimsenin öğütü gibi sanıyorum. Binanaley bize tavsiyede bulun, dedi. Bunun üzerine şöyle buyurdu. Size Allah'tan korkup, karşısına gelmekten korunmaktan ibaret, takvayı, işinizin başına gelen Müslüman habeşi bir köle olsa dahi, sözüne kulak verip boyun eğmeyi tavsiye ederim. Çünkü muhakkak benden sonra sizden kim yaşarsa, elbette birçok ihtilafları görecektir. İş böyle olunca size sünnetim ve sünnetimle amel edip nefislerinizi kemale erdiren, Allah Teala'nın da onları hak ve doğruya ilettiği halifelerin sünneti gerek. Halifelerin sünnetini aç kimsenin ön dişleriyle ekmeği ısırışı gibi ısırın, yani ona sımsıkı tutunun. Sizi yeni çıkan modalardan sakındırırın. Çünkü yeni çıkan modaların tümü bidattir. Ve her bidat dalalettir. Unutmayın, ben de dün sizin gibiydim. Yarın siz benim gibi olursunuz. Artık Allah'a emanet olunuz. Ve selamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. İsmail Çetin rahimahullah.